Yeşil Gündem İstanbul Radyosu yapımı Yeşil Günden programından herkese merhaba. Burası TRT Radyo 1 ve her pazartesi olduğu gibi yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Bizler program yapımcımız Uğur Demir, teknik yönetmenimiz Selver Cesur ve mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 16'ya dek birlikteyiz değerli program konuğumuzla birlikte. Efendim Yeşil Gündem'de bu hafta çocuk ve doğa eğitimi konusunu konuşacağız. Konuğumuz kimya mühendisi ve İstanbul Permakültür kolektifi kurucularından Direk Yalçın Demiral. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sizi daha önce de ağırladık, permakültürü konuştuk ağırlıklı olarak, önemini konuştuk. Bugün de çocuk ve doğa eğitimini konuşacağız, hatta permakültürle bağlantısını konuşacağız ama öncesinde sizi kısaca yine tanıyalım ve kısaca permakültürün tanımını da yapalım. Tamam. Bahsettiğiniz gibi kimya mühendisiyim. Daha sonra tekstil firmalarında çalıştım. Ardından da kızımın doğumuyla birlikte onu nasıl doğru beslerim sorusundan yola çıkarak kendimi permakültür denizinin içinde yüzerken buldum. Permakültür etik temelli sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimi diye tanımlayabileceğimiz bir tasarım bilimi. Hep yanlış anlaşılıyor. Sadece ekmek, biçmek, doğada olmak, permakültürmüş gibi anlaşılıyor ama esas burada yapılan şey elimizde var olan verilerle bir tasarımı oluşturabilmek, ortaya çıkartabilmek. Ve o tasarımın herhangi bir şekilde dışarıdan bir enerji alımına gereksinim duymaması, elimizdekilerle bir döngüyü kendisinin sağlaması ve o çevrimi devam ettirebilmesi. Dolayısıyla özellikle onun altını da çizmek istedim. Peki bunu sahaya da yansıtıyorsunuz. Ee, restoranlar var böyle permakültürü kullanan. Siz çocuklara ders vermeye başladınız. Ders verme hikayesi nasıl başladı? Gene kızımla başladı. <gülüyor> Kızımın okul dönemi geldiği zaman ben ev okulundan yanaydım. Onu daha çok savunuyordum. Ama e, akran eğitimi diye bir şeyin varlığını fark ettim. Ve her ne verirsem vereyim. Ben orada evde her ne öğretirsem öğreteyim ya da onun kendine bir şeyler bulmasını sağlarsam sağlayayım Arkadaşlarıyla birlikte yapabileceklerini ben ona veremeyeceğimi fark ettim Bir edim. de bu vesileyle diğer çocukların hayatına da dokunmuş oldunuz aslında Çünkü evet. büyük şehirlerde yaşayan çocuklar doğa ile iletişim konusunda dezavantajlı konumda Zaten oradan nevziyor. çıktı her şey ee, Ve Kızıma okul özellikle de aramadım. Babasıyla birlikte bir alışveriş merkezini her ne kadar istemesek de gittiği bir gün. E, orada kendi kendilerine hamur yaptıklarını bulmuşlar. Ben oyun hamuru falan oynatmıyordum ona. E, evde kendimiz yapıyorduk ve kendi yaptığımızla oynuyordu. Bak böyle bir okul var işte o okulda hamuru da kendileri yapıyorlarmış. E, bizimle de görüşmek istiyorlar dendi ve oraya görüşmeye gittik. Baştan bizimki istemedi. Zar zor gitti ama o günün içerisinde işte İngilizce ona kadar saymayı öğrenerek dışarı çıktı ve arkadaşlarıyla oynamaya başladı bahçede. Oldukça büyük bir bahçesi vardı o sırada da ben permakültür eğitimini alıyordum. Eğitim bittikten sonra bu bahçede bir şeyler yapsak çocuklarla birlikte dedim. Çünkü girişte çilek ekilmiş olduğunu fark ettim. Siz gitmeden önce bir bahçe vardı hali hazırda. Ekilmiş bir bahçe vardı öyle ekilmiş mi? Ekilmiş bir bahçe değildi. Tamamen yerleri plastik çimle kaplı. Plastik çim. Ee, kocaman bir bahçe. O, o bölgenin en büyük bahçeli okulu olmasıyla övünüyordu anaokulu. Sadece anaokuluydu burası. Ve bahçesinde işte ağaç vardı ve çilek işte ekili olduğunu fark ettim. Sonra onu çalışanların ektiğini fark ettim. Çocuklarla bir şey yapmadıklarını Oysa koskocaman bir alan var O alanın içerisinde doğayla ilgili pek çok şey yapılabilir Gene çocuklar plastiğin üzerinde oynuyorlar Statik elektrik yükleniyorlar O elektriği atabilecekleri hiçbir yer yok Bütün bunları okulun sahibiyle karşılıklı konuşmaya başladık İşte yemek nerede hazırlanıyor Ne yiyorlar, ne içiyorlar, nasıl oynuyorlar falan derken Eğitiminiz bitsin gelin bir konuşalım dediler ve bittikten sonra gittim. Böyle böyle bir program hazırladım ben. Bu şekilde de devam etmek istiyorum. Nasıl uygun görürsünüz?" dedi. Bir müfredat hazırladınız, içeriği siz belirlediniz. Öyle Aynen mi? öyle oldu. Hı -hı. Hangi ihtiyaçlara göre belirlediniz peki? Beslenmeden bahsettiniz, i̇şte çocukların psikolojik gelişimine katkı sağlaması olabilir belki. Başka nelerden beslendiniz bu konuda müfredatı hazırlarken? Doğanın döngülerinden beslendim. Yani o sırada doğa hangi mevsimdeyiz, hangi canlılar var, etrafta hangi canlıları gözlemleyebilirler, ne yapabilirler, neyi görebilirler. Onları hep düşünerek çocuklara çünkü onları kendilerinin bulmalarını sağlamak istiyordum. Ona göre hazırlamıştım ve başladık çalışmaları yapmaya. Ee, içeride de bitkilerden, yenebilir bitkiler hangileri? Tohumunu yediğimiz bitkiler hangileri? Kökünü yediğimiz bitkiler hangileri? Onları konuşmaya başladık. Ee, onları alıp çocukların önüne koydum. Ve onlardan birer parça yedirerek başladım. Bunları zaten günlük yaşantımızda da yiyoruz farkında mısınız evet. demek anlamında. Ve çocuklar çok sevdiler. Tohum demişken peki ben biraz bahçeye baktım interneti videolarda mısır var, envai çeşit bitki var diyelim. Ama Şimdi Gedo, farklı bir okulda çalışıyorum. Su, farklı bir okul. GDO'nun konuşulduğu belki en çok konuşulduğu gıda mısır. Genel olarak peki o bahçedeki mısırın tohumunu organik olarak mı buldunuz nasıl buldunuz nasıl eriştiniz organikse çünkü ee, çok zor onu organik olarak bulabilmek Şimdi organik tanımımız ne diye sorarak değil başlamak de gerek Demek gerekiyor belki de Değil değil organik tanımı yaklaşık 40 küsur sayfalık 49 sayfa mı böyle bir şey özel bir Tüzük hazırlanmış o içerisinde yer alan maddeler var işte organikte şunu şunu şunu yapabilirsiniz kanunen belirlenmiş bir hı hı. kitapçık var. O kitapçığa uygun düzeyde hazırlanmış olan bir sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifiye edilen ve e, devlet kurumlarınca onaylanan bir ürüne siz organik diyebiliyorsunuz Bahçede o kendiliğinden yetişmiş olan şeye ne yazık ki organik diyemiyoruz Ona atadan diyebiliriz, doğal diyebiliriz, başka bir tanım kullanabiliriz Ama çoğu yerde yanlış yazılıyor Hani yol kenarlarında bile organik domates ya da organik <gülüyor> bilmem ne diye görüyorsunuz Gezen tavuk gibi <gülüyor> Değil maalesef evet. işte organiğin belli bir şartnamesi ve belli bir tanımı var ee, Bu kapsamda mısır içinde böyle bir şey soruyorsanız eğer Türkiye'ye GDO'lu tohum girişi yasak Normal şartlar altında. Evet, fizikte de öyle yazıyor. Gıda Bakanlığı'nda da. Evet, ama şu an yem konusunda çıkan izinlerle birlikte bazı şeylerin girişine de izin var GDO'lu Türkiye'ye. Dolayısıyla onların içerisinden alıp ekiliyor mu, ne yapılıyor bilmiyorum. Yapılmadığı söyleniyor. O yüzden ben bu konuda herhangi bir şey diyemeyeceğim. Ama ben mısır tohumu arıyorsam eğer soyunu sopunu bildiğim, <gülüyor> nereden geldiğini bildiğim bir mısır bulup... Bahçeye de okulun bahçesine de onu sokuyorum. Dışarıdan herhangi bir şekilde bir bitki alıp da girmiyor. Bizim bahçemizde şu anda beş senedir kendi tohumlarımızla sürdürdüğümüz e, bitkilerimiz o, var. O sürdürülebilirliği sağlıyorsunuz ve çocuklar da evet. gözlemliyor. Beş evet. yıldan bahsettiniz değil evet. mi? Benim toplam doğa ve çocuk dersini Hı -hı. vermem yedi yıl. İkisi Hı -hı. farklı bir anaokulunda oldu. Bu az önce konusuna başlamış olduğumuz. Daha sonra kızımını oradan mezuniyetiyle birlikte... Çevremizdeki ilkokullara bakarken şu anda çalıştığım okula başladım. İlk önce ben başladım ders vermeye sonra arkamdan kızım geldi. Şu anda o da ilkokulu bitiriyor. Ortaokula da ders vermeye başladım aynı okulda. Ve e, ilkokul ortaokul şeklinde devam ediyoruz Peki anaokulundan orta ortaokula kadar gidiyor ders vermek evet. Peki nasıl bir sistematiği var dersler nasıl kategorize edildi ya da seçmeli derslerden bahsetmişsiniz onlar neye göre belirlendi e, okulda başladığım zaman zorunlu dersler kapsamındaydı İlk iki sene bütün birinci sınıflar haftada bir gün bir ders şeklinde benim dersimi gördüler daha sonra okul başka bir sisteme geçti, PYP sistemine geçti ve o sistemin içerisinde benim dersimde seçmeli ders kapsamına alındı. Şu anda isteyen çocuklar seçiyorlar ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Talep nasıl peki? Çocuklar genel olarak istiyorlar mı dersi almayı? Değişiyor yani veliler çok fazla etkilemezse eğer çocukların <gülüyor> içinde var ve çok hoşlarına gidiyor. Çünkü bahçede bir nevi onlara diğer şeylerden kaçmak gibi geliyor, farklı görünüyor... Ormana gidiyoruz derslerin kapsamında çünkü karşımız hemen Florya Türk Ormanı. Dolayısıyla orada bir şeyler yapabiliyoruz, o şansımız var. Özellikle ortaokullar sene başında velilerinden kağıt alıyorlar e, o derslerin bir kısmını ormanda göreceklerine dair. Ve her ders, ben girer girmez derse, şimdi yarın onlarla mesela dersim var, bana soracaklar, öğretmenim ne yapıyoruz, hemen böyle gözler ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, gidiyor muyuz, gidelim mi? Bahçe mi, orman mı? Bazen çok bahçe güzel. çıkıyor işlerinde, bazen orman çıkıyor. Hangisini istiyorlarsa. Güzel, Dikim zamanı evet. özellikle bahçedeyiz Hı -hı. tabii. Onun harici olan daha soğuk havalarda ormanda olmak daha iyi oluyor onlar için. Şimdi o sınıftan çıkıp o sıraların üzerinden kalkıp doğayla iletişime geçmeleri algılarını daha çok açıyordur, yaratıcılıklarını artırıyordur, değil mi? Bu Çok anlamda. farklı şeyler buluyorlar Benim bile gözümden kaçabilen e, hiç fark etmediğim şeyleri Onlar algılayabiliyorlar, buluyorlar, soruyorlar Veyahut da derslerde bizim gördüğümüz konuları Mesela karıncalar konusunu işliyoruz Ormanda ağacın gövdesinin etrafında karıncaların larvalarını buldular bir keresinde Kabuk kopmuş, e, kabuğun altına Ağacın kabuğunun altına karıncalar yuva yapmış ve onun içerisinde larvaları buldular. Öğretmenim burada bebekler var diye beni çağırdılar. <gülüyor> i̇şte keşfetmeyi de artık daha açıklar ve siz de belki onlar olmasa siz onu göremeyecektiniz. Aynen orada, öyle ben mi? fark etmeyecektim. Onlar evet. fark ettiler. Onlar o kadar elleriyle dokuyu incelerlerken birdenbire fark etmişler ve beni çağırıp Bur burada böyle bir şey var bakar mısınız dediler. Sonra bütün sınıf toplandık hep beraber orayı inceledik. ...ne olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl ilerlediklerini... ...anaokulundayken gene bir öğrencim velisi şey demişti, mimar bir hanım... Ee, ...bizim evimizde balkon yok, bahçe yok ama e, odasında kızımın böcek oteli var... Çok. <gülüyor> ...bana özellikle böcek oteli yaptırdı, tatilde de deniz kıyısına gitmek istemiyor... Uğur böceklerinin e, belli bir mevsimde görüldüğü doğuda bir yer varmış özellikle o tatili seçti hep birlikte ailece Uğur böceği görmeye gideceğiz biz demişti. Oyun yani bu derslerin ardından çocuklarda görülen değişimler dönüşümler haneye bu şekilde yansıyor Aynen. Bunu uzun vadede düşünürsek çok güzel bir tablo karşılıyor bizi İnşallah, İnşallah. öyle olduğunu umut ediyoruz <gülüyor> Peki ekofobi denilen bir kavram var e, doğaya yabancı çocukların özellikle edindiği diyelim e, Böyle çocuklarla da karşılaştınız mı? E, he, hepsi ilk geldiklerinde bir, bir parça içlerinde onu taşıyorlar Arılardan mesela çok korkuyorlar ...daha önce özellikle duydukları bir hikaye varsa bu konuyla ilgili... ...ödleri kopuyor... Ama önce arıların e, yaşam döngüsünü onlara anlatıyorum gösteriyorum içeride derste slaytlarla anlatıyorum filmler gösteriyorum bahçeye çıktığımız zaman korkmamaları gerektiğinin farkına varıyorlar işte arı siyah rengi çok fazla sevmez üzerinize siyah giymeden bahçeye çıkın işte parfüm varsa parfüm kokusunu merak eder gelir çünkü sizi çiçek zanneder çiçek olduğunuzu düşünerek sizden bal almak üzere gelir ama aslında o sizin parfümünüzdür Dolay yapma yeteneklerini de bir anlamda evet. geliştiriyor diyebilir miyiz? Evet. evet ve o korkuyu içlerinden atmış olarak bahçede dolaşmaya başlıyorlar Buldukları değişik böcekler olabiliyor onları ellerinde getirebiliyorlar Bu sonbaharda mesela peygamber devesi buldular özellikle kendileri ellerine aldılar peygamber devesine bakın değişik bir böcek bulduk deyip getirdiler <gülüyor> Kimisi korkarken kimisi ne kadar değişik değil mi diye inceledi. Ben de ilk defa peygamber devesini elime aldım. Ben de ilk defa gördüm. Siz de öğretirken öğreniyorsunuz bir anlamda tabii, o zaman. Tabii, Çok güzel. tabii. Yani benim bile karşılaşmadığım bir sürü varlık var etrafımızda. Onların apayrı bir dünyası var ve o dünyanın içerisinde çocukluğumdan beri ben girmiş de olsam şanslıydım. Çünkü benim de evim ormanın yanında ve sitemizin içi bütün değişik bitki türleriyle kaplı. Ve biz çayırlarda, çimenlerde yatıp işte otların dibini kemirerek büyüdük. Ee, gene de görmediğim, bilmediğim peygamber devesi işte. Hiç karşılaşmamıştım. Onlar getirdiği zaman karşılaştım. Çok güzel peki siz bu konuda bir harekete geçtiniz çocukların doğayla iç içe olması konusunda harekete geçtiniz kendinizce güzel bir misyon yüklendiniz e, fakat çocuklar özellikle büyük şehirde yaşayan çocuklar sizin gibi aracılara muhtaçlar en yakınları da anne ve babaları e, ondan sonra belki de eğitimciler onlara neler tavsiye edersiniz siz bilinçli bir insansınız hem e, ebeveyn olarak hem öğretmen olarak diyelim diğer öğretmenlere ve ailelere neler tavsiye edersiniz? Ben derse her hafta çocuklara ilk açılışı yapar yapmaz sorduğum şey şu bu hafta hafta sonu ne yaptınız? Doğaya çıktınız mı? Ailelerinizle birlikte değişik bir şey gördünüz mü? Kapınızın önünde olabilir dışarıda olabilir evinizden balkonunuzda olabilir ile ilgili bir şey yaptınız mı? Bu soru onları bir şeyler yapmaya bir şeyler bulmaya itiyor ve cevabını bulup o gün konuşabilmek için... İlla ki etraflarını gözlemliyorlar. Anneler babalar da gene aynı soruyu kendilerine sorabilirlerse, çocuklarına sorabilirlerse ve dışarıya çıktıkları zaman yani evlerinin önünde kapıya çıktıkları zaman illa ki doğayla ilgili bir bağlantı var, bir ekosistem var orada da. Onunla ilgili bir değişik bir şeyi görmeleri, fark etmeleri, bir kokuyu hissetmeleri, kuşların sesini duymaları, hangi kuş olduğunu araştırmaları bile ...bir şey fark ettiriyor... Da ve da toprağa bir şey fark ayak ettirecek. basmaları belki onu hissetmek... Aynen. ...hani hep derler ya... ...enerji boşaltıları o şekilde diye... Aynen. evet ...peki bu her okulda yok şu an verdiğiniz eğitim değil mi? Özellikle şimdi ben devlet okulları açısından düşündüm... ...keşke tüm okullarda olsa... ...yavaş bu yavaş başladı... ...yani 7 yani sene öncesiyle bugünü Hı -hı. kıyaslarsanız eğer... ...büyük farklılıklar var... O zamanlar hiç e, bu tarz şeylere sevimli bakılmazken, çok yanına yaklaşılmazken e, Benim mesela okulda olmamın sebebi ilkokul müdürümüzün o dönemki ilkokul müdürümüzün özellikle bu dersi istemesi e, Bugünlerde özellikle öğretmenlerin e, kendilerinin fayda görmesi ve birbirleriyle konuştuklarında böyle bir şeyi dersleri açısından da farklı bir yöne itmesi yüzünden kendileri istiyorlar bu konuda yapılan bazı çalışmalar var. Su kâşifleri programı var mesela. Eko okullar programı var mesela. Oradaki e, çeşitli izlemeleri gereken döngüler de onları bu işin içine itiyor. Dolayısıyla bir farklılık ve bir farkındalık var. Ormanlık Anaokulu eğitimi veren arkadaşımız var Gaye Amus Onun öğrencileri şu anda pek çok farklı şeyler yapıyorlar Onu duymuştum Finlandiya'daki bir eğitim sistemini anlatmıştı sanki bir programda dinlemiştim Gaye şu anda Finlandiya'da, Finlandiya'da yaşıyor şu anda. Ama e, orman okulları Finlandiya çıkışlı değil hı hı. E, Bildiğim kadarıyla İngiltere çıkışlı bir sistem Ve dolayısıyla e, bütün dünyada var olan bir sistem Sadece Finlandiya'ya özgü bir sistem değil Ve şu anda Türkiye'de de uygulamaya başlayan okullar var ee, okul dışarıda günü vardı geçtiğimiz haftalarda. Okul dışarıda gününde pek çok okul dersleri dışarıda yaptı. Bahçeye çıktı ve bahçelerinde ya da gidebildikleri en yakın doğal ortamın içerisine gidip orada ders yaptı. Hep bunlar farkındalık bir, bir şeylerin başlangıcı. Dileğim benim ee, derslerin bundan sonrasında hep bahçenin içerisinde yapılması, okul dışında yapılması yani Okul dışında da demeyeyim de sınıfların dışında yapılması. Evet dedim ya o sıraların dışına çıkabilmek, etkileşime Aynen. geçebilmek ve orada bir dönüşüm var. Farklı Sabit bir, bir dünyayı yok. görebilmek. bir dönüşüm var. Siz bahsettiniz mevsimlerin değişimini gözlemleyebiliyoruz. Bir domatesin kırmızı renge dönüşmesini gözlemleyebiliyorlar. Bunlar çok önemli, yaşayan bir şeyi gözlemliyorlar. Çok önemli çünkü Belçika'da mesela çocuklara balık çizmeleri söylenmiş. Çocuklar kağıtlarda e, dikdörtgen çizerek gelmişler. Evet. Balığı bilmiyorlar balığın pulları olduğunu ağzı burnu gözü olduğunu bilmiyorlar çünkü balığı hep fish finger olarak tüketmişler Eyvah yani bu bir gerçek yani şaka gibi değil ama bir Belçika'da gerçek Belçika'da yayınlanmış bir yazıdan alıntıyı şu anda size söylüyorum Bizim çocuklarımız bu hale gelmeden Bizim çocuklarımız hala Ben de duyuyorum biliyorken Evet inek bilmeyen çocuk duydum yani Bilmiyor nasıl bir şey oldu. Korkuyor evet. bilmiyor evet. Benim arkadaşım vardı iş yerinden arkadaşım vardı Tekstil sektöründe çalışırken Endüstri mühendisi okul ikincisi olarak bitirmiş Ve patlıcanın ağaçta yetiştiğini zannediyordu Eyvah işte Karpuz ağaçta mı yetişiyordu diye sordu bir keresinde evet. bana Yani o doğaya yabancı olmak bir anlamda o çocuğun Çocukların kendine de yabancılaşması anlamına geliyor. Bu da çok kötü. O da sosyal becerilerine olumsuz etkiliyor. Yani dersler çok yani güzel. Yani bir zincirleme bir etkileşim var. Dersler çok güzel ama dersler hayattan kopuk yapıldığı evet. zaman, e, matematiği en derinlemesine de bilseniz, bakkala gidip alışveriş yapmadığınız sürece. E, hesap makinesi Hayata arayan çocuklar şeklinde, Kesinlikle. ya integralleri çözebilecek, işte ne bileyim en ağır matematik problemin altından kalkabilecek, ama bakkalda dört işlem yapıp da para üstü alamayacak. Çocuklar yetiştirmek istemiyorum ben. Evet. Ama şu an iyi noktaya doğru gidiyor sizin tüm dünyada ve Türkiye'de anladığımız kadarıyla. Bu arada Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı size ulaşıyor. Böyle bir hikaye var. Ondan da bahsedebilir miyiz? Geçen hafta içerisinde. Orada bir kurs verdik, anaokulu öğretmenlerine kurs verdik. E, ajansta bir program yazmışlar, bir proje yazmışlar anaokulu öğretmenleri. Ve o kapsamda ekolojik yazarlıkla permakültüre giriş eğitimleri de içeriğinde vardı. Onun üzerine oraya gittik, 15 tane öğretmene permakültür anlattık. Orada da şimdi bir hareket başladı inşallah. Ee, bu hafta kompost yapmaya başladık haberi geldi Çok güzel bu dalga dalga tüm ülke yayılır diye umuyoruz İnşallah inşallah <gülüyor> çünkü çok büyük bir okul bahçeleri var ama ne yazık ki betonla kaplamışlardı gittiğim okulun O okuldaki öğretmenler değil sadece farklı okullardan gelen 15 öğretmen vardı ee, Ama o okulun içerisinde de çok büyük bir alan betonla kaplanmış İçerisinde belli kısımları ayırmışlar ekme biçme için etrafını çitle çevirmişler Oysa hayatın bir parçası olmalı, o çitler bile olmamalı. Kesinlikle. Çocuk e, kendisi dokunabilmeli, görmeli, kokusunu hissedebilmeli, elleyebilmeli ve o yaşamın parçası olduğunu kendisi... Yaşamın parçası derken şunu söylemek lazım aslında. Hep insan doğanın parçası olduğunu unutuyor, doğanın hakimi zannediyor kendisini ve kendi e, merkezinde dönen bir şeyler yapmaya çalışıyor etrafına. Ama hayattan koptuğumuzda, doğadan koptuğumuzda ve bunu bu şekilde yapmaya çalıştığımızda maalesef hiçbir zaman başarılı olamayacağız. Çünkü doğanın kendi döngüleri var ve o döngüleri eninde sonunda bize yaşatacak, bizi döndürecek. O döngülerle çalışmayı öğrendiğimiz zaman ve bizim de doğanın bir parçası olduğunu hatırladığımız zaman hayatımızda bir şeyler de değişecek. Bu okul için de geçerli, bizim kendi yaşantımız için de geçerli, evet. hayatımız için Yaptığımız yollar için, evler için, yaşam tarzımız için, e, akarsular denizlerin nasıl dallanma örüntüsüyle bir yerden bir yere gittiğini bilmezsek ve trafik akışlarını ona göre düzenlemezsek trafik tıkanıyor Veya evet. da, e, İhtiyacımız yolları... dışında o aracı kullandığımız zaman o trafikte bir tıkanma oluyor Bu basit bir örnek aslında hani bu tarz küçük şeyler yapılsa bu dikkatler yapılsa Aynen e, öyle. bir nevi rahatlar e, tüm ve doğa Ve akarsulara baktığınız zaman hiçbir zaman dümdüz akan bir nehir görmezsiniz Illaki onun dönen kısımları vardır ...eğer onu o şekilde yapmazsak... ...akarsu yollarımızı dümdüz tasarlarsak... ...nehirlerde taşmalar... Evet. Ya, ...veyahut da su yollarında taşmalar... Bir siz beni şu konuda aydınlattınız... ...yine internette araştırırken... ...çim ve peyzaj konusu... ...sizin açıkladığınız o bilgi beni çok etkiledi açıkçası... ...duymamıştım daha önce <gülüyor> bilmiyordum bu şekilde olduğunu... ...kısaca ona da değinebilir miyiz... ...süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz... ...yurt dışında... ...Food Not Lounge diye bir hareket var... Ee, Yiyecekler, çim değil yiyecekler diyebiliriz basitçe ona e, Çim aslında İngilizlerin dünyaya yaydığı bir şey e, O zamanki soylular ben ne kadar varlıklıyım, ne kadar e, varım, varlığım, malım, mülküm var ki gemilerim var. Yurt dışından bütün yiyecekleri getirtebilirim ve ben onları burada yiyebilirim. Ama benim kendi arazilerimde bunları ekip biçmeye ihtiyacım yok. Çünkü ben zenginim demek için bütün her yeri çime boyamışlar. Zaten oranın iklimi de uygun. Yağmur devamlı olarak yağdığı için İngiltere'yi yemyeşil ve çim görebilirsiniz. Ama bunu getirir Türkiye'ye uygularsanız maalesef bizde sulama ihtiyacı bol miktarda enerji harcayarak bir şey yapıyorsunuz. E, su harcıyorsunuz. Biçmek için enerji harcıyorsunuz. Ekmek için enerji harcıyorsunuz. İçerisinde ot çıktı başka şey istemiyorum diyorsunuz. Onun için enerji harcıyorsunuz. Ve elde ettiğiniz görünüm sadece çim, sadece yeşil. Onun yerine yeşil. Ama yenebilen türler çok önemli. İstanbul gibi bir şehirde yani çok önemli. Bu yenebilen bahçeler peyzaja da uygulanabilir aslında değil mi? Bu Elbette. Bu parkanın dalığa da erişilebilir. Ve yarın öbür gün bu şehirde bir deprem olsa, bir olağanüstü bir şey olsa bu şehir ne yazık ki çim yiyemeyecek. Evet. Çok güzel mesajlar verdiniz, çok önemli mesajlar verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz Yeşil Gündem'de bu hafta çocuk ve doğa eğitimi konusunu konuştuk. Değerli konuğumuzla Kimya Mühendisi ve İstanbul Permakültür kolektifi kurucularından Dilek Yalçın Demiralp ile birlikte haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeşil Gündem